Muska ve nazar boncuklarının tehlikesi. Abdullah Es Sethan. Tercüme Muhammed Şahin Bismillahirrahmanirrahim Hamd Allah'a mahsustur. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aile halkının ve ashabının üzerine olsun. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey insan! Eğer Allah seni fakirlik ve hastalık gibi bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana zenginlik ve sıhhat gibi bir iyilik verirse, buna engel olacak hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki o her şeye gücü yetendir. Allah Teala'nın mülkün sahibi, onda dilediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahip olduğu, onun izni olmadan kainatta hiç kimsenin bir şey yapamayacağı, yaratılmışların kontrolünün onun elinde olduğu, dilediği şeyin olacağı ve dilemediği şeyin olmayacağı, Rabbine iman eden Müslüman bir kulun nefsine ve kalbine yerleşirse, bu takdirde o kimse insanlara bel bağlayan bütün bağları koparır ve yalnızca Allah Teala'ya tevekkül eder. Allah Teala bu konuda Öyle buyurmuştur: Kim her işinde Allah'a tevekkül ederse, dayanırsa o ona yeter. Kim bu mertebeye ulaşırsa en cesur insan olur. Hiç kimseden korkmaz, en güçlü ve kuvvetli insan olur. Çünkü kalbi kainatın Rabbine bağlıdır. O her şeyi takdir edenin Allah Teala olduğunu bildiği için insanların elinde olandan ümidini keser. Dolayısıyla ona yönelir ve bütün yaratılmışların onun tarafından idare edildiklerini bilir. Bunun içindir ki zayıf imanlı bazı kimseler hata ederek ister veli isterse peygamber olsunlar bazı yaratılmışların kainatta söz sahibi olduklarına onların insana fayda verdiklerine veya insandan zararı kötülüğü giderdiklerine inanırlar ya da ip, boncuk veya muska gibi şeyler asmanın kendilerine iyilik getirdiğine ya da kendilerinden zararı giderdiğine inanırlar. Nitekim kimisi çocuk sahibi olmak için, akrep sokmaması için, şeytanın şerrini savmak için veya göz değmesini, sevgiyi kazanmak veya nefreti savmak için muska asar. Onlar bunu yaparlarken iki sakıncalı duruma düşmekten kurtulamamışlardır. Birincisi onlar Allah Teala'nın dışında bu gibi şeylerin kendilerine bizzat fayda ve zarar verdiklerine inanırlarsa, bu büyük şirk olur. Bu durumdan Allah Teala'ya sığınırız. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey Peygamber! Müşriklere ki! O halde bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse,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 Eğer onlar bu şeylerin fayda vermeye veya zararı gidermeye sebep olduklarına inanırlarsa bu takdirde küçük şirk olur. Zira bunlar şeri ve somut sebep değillerdir. Aksine bu Allah teala hakkında ilimsiz konuşmaktır. Öyleyse bu gibi şeylerin Allah tealadan olduğuna delil nedir? Bu sebeple bir kimse şiri veya somut hiçbir delil olmadan Günümüzdeki tıbbi ilaçlar gibi bir şeyde sebep veya bereket olduğuna yanırsa küçük şirk işlemiş olur. İkincisi, bu gibi şeyleri asmak Allah'tan başkasına bağlanmak demektir. Kim Allah'tan başkasına bağlanırsa o şeyle baş başa bırakılır. Kim de Allah'tan başkasıyla baş başa bırakılırsa,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 Nitekim her türlü muska ve nazarlık gibi şeyleri Kur'an'dan bir şey olsa bile asmayı yasaklayan pek çok delil vardır. Abdullah bin Mesud'dan Allah ondan razı olsun rivayet olunan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arapça yazılmayan ve içerisinde Allah'ın adı anılmayan ruhkeler, nazarlıklar ve kadını kocasına sevdiren muhabbet muskalarının her biri,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 Kim kendisinden göz değmesine, nazarı uzak tuttuğuna inanarak nazarlık takarsa Allah ona rahatlık ve huzur vermesin. Yine Ukbe bin Amir'den Allah ondan razı olsun rivayet olunan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim muska temime takarsa Allah'a şirk koşmuştur.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 Temime, kulun istenen ve arzulanan hayırlı işini tamamlaması veya zararı kendisinden sağması için boynuna astığı veya edindiği onda sebep olduğuna inandığı şeydir. Çünkü Allah Teala o şeyi ne şeri ne de kaderi bir sebep kılmıştır. O halde temime muska ve nazarlık, deriden, kağıttan, boncuklardan veya ip gibi şeylerden edinilen ve göğüs pozu ve bileğe veya evin kapısına veya arabaya veya hut'ta herhangi bir yere asılan içerisinde zikir ve dualar olan muskalardır. Bu bazı kimselerin ishal ve kusma gibi iç hastalıkları gidermesi için karın bölgesine astıkları ve zamanımızda çokça gördüğümüz şeylerdir. Bazı kimseler arabasına ayı veya tavşanın başını koymakta veya arabasının dikiz aynasına boncuklar ve ağaçtan yapılmış tesbihler asmakta, veya siyah kayışlar ve iplikler koymakta ve bunların trafik kazalarını, savdıklarına, kötülük ve afetlere engel olduklarına inanmaktadırlar. Bazıları da nazardan korunmak için içerisine küçük göz şeklinde zincir takmaktadırlar. Bütün bunlar muska ve nazarlıkların tür ve şekilleridir. Ve hepsi de eğer bu gibi şeylerin iyiliği, sağlama ve zararı savmanın bir sebebi olduklarına inanıyorlarsa, eğer buna inanıyorlarsa, küçük şirktir. Böyle bir sebep olduğuna, sebep olarak inanıyorlarsa. Tiveyle ise kadını kocasına, kocasını da karısına sevdirdiğini iddia ettikleri şeydir. Bu bir tür sihirdir ve halk arasında muhabbet muskaları diye bilinir. Gerçekte bu muskanın bir türüdür ve sihirbaz onunla şirki şirkiyi rukiye ile rukiye yapar. Böylelikle kadını kocasına, kocasını da karısına sevdirir. İmran bin Hüseyin'den Allah ondan razı olsun rivayet olunan hadiste o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elinde bakırdan halka olan bir adamı görünce bu nedir? diye sordu adam. Vahine'den dolayıdır. Vahine bedeni bitkin düşürüp onu yere seren ve gücünü zayıflatan bir tür hastalıktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Çıkart at onu zira o senin aczini arttırmaktan başka bir şeye yaramaz. Eğer o senin üzerindeyken ölürsen asla iflah olmazsın. Ve ki Said bin Cübeyir'den Allah ona rahmet etsin rivayet ettiğine göre o şöyle demiştir. İnsan, i̇nsanın üzerindeki temimeyi, muskayı kesip atan kimse bir köle azat etmiş gibidir. Yine... Veki İbrahim'den rivayet ettiğine göre onlar Kur'an'dan olsun veya olmasın her türlü muskayı çirkin görürlerdi. İbni Ebi Hatim Huzeyfe'den Allah ondan razı olsun rivayet ettiğine göre o elinde hummadan dolayı ip bağlayan bir adamı görünce onu kesip atmış sonra Allah Teala'nın şu sözünü okumuştur. Onların çoğu ibadetlerinde ancak Allah'a ortak koşarak iman ederler. Abdullah bin Mesud'un zevcesi Zeynep'ten Allah ondan ve kocasından razı olsun rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Abdullah bir ihtiyacını gördükten sonra evin kapısına geldiği, eve gireceği zaman yanımızda kendisinin hoşlanmayacağı bir şeyle ansızın karşılaşmamak için öksürüp tükürürdü. Nitekim bir gün Abdullah aynı şekilde geldi ve kapının önünde öksürdü. Bu sırada yanımda yaşlı bir kadın vardı. Bana humra denilen bir veba çeşidine karşı rukye yapardı. Bunun üzerine yaşlı kadını karyolanın altına girdirdim. Abdullah gelip yanıma oturdu. Bu sırada boynumdaki ipi görünce, ''Bu ip nedir?'' diye sordu. Zeynep, dedi ki ben onunla bana ruke yapılan bir iptir dedim Zeynep dedi ki Abdullah onu derhal çekip kopardı sonra şöyle dedi Abdullah'ın ailesi şirkten müstanidir ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Rukyelar, nazarlıklar ve kadını kocasına sevdiren muhabbet muskalarının her biri ya açıktan ya da gizli olarak şirki götürür dediğini işittim. Zeynep dedi ki: "Ben ni yani niçin böyle söylüyorsun? Bana Allah'a tevekkül etmemi ve rukyeyi terk etmemi emrediyorsun. Oysa ben rukyede fayda gördüm. Allah'a yemin ederim ki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 Sizin şifadan başka bizim için hasıl olacak şifa yoktur. Hiçbir hastalık bırakmayan bir şifa ihsan buyur. Buradaki rukyelerden kasıt içerisinde şirki tevessüllerle Allah'tan baş, başkasından imdat ve yardım dilemenin bulunduğu şirki rukyelerdir. Allah'ın kitabından ve elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden olan rukyelere gelince bu rukyelerde bir sakınca yoktur. Aksine bu rukyeler dinen, istenen rukyelerdir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem kendisine hem de başkasına rukye yaptığı sabittir. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam ve Ayşe Allah ondan razı olsun tarafından rukye yapıldığı sabittir. İslam alimleri rukye konusunda şöyle demişlerdir. Rukye üç şartla yapıldığı takdirde caiz olur. Birincisi, rukye Kur'an ile veya Allah'ın güzel isimleri ile veya sıfatları ile veyahut da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ile olması gerekir. İkincisi, rukye anlamı bilinen Arapça olması gerekir. Üçüncüsü, rukyenin bizzat kendisinin fayda verdiğine inanılmaması gerekir. Aksine rukyenin Allah Azze ve ve Celle'nin takdiriyle olduğuna inanılması gerekir. Kim Allah Teala'nın kendisini korumasını istiyorsa Allah Teala'nın emirlerini, yasaklarını, haklarını, helal ve haram sınırlarını koruması gerekir. Allah Teala'nın bir kimseyi korumasının yollarından birisi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bildirilen ve sabah akşam okunan şer'i dua ve zikirlerdir. Böyle yapıldığı takdirde her Müslümanın ümidini Allah Teala'ya bağlaması ve ona tevekkül etmesi gerekir. Böylelikle o hem darlıkta hem de bollukta ona sığınır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İbni Abbas'a Allah ondan ve babasından razı olsun olan şu vasiyetini göz önünde bulundurur. Ey evlat sana bir takım sözler öğreteyim.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 Zira o, Allah Teala'nın şu sözü gereği, onu himaye ve korumasında yaşar. Kim Allah'a tevekkül ederse, o ona yeter. Evet, kitabımız burada bitiyor ve bir tablo var. Burada seçilmiş bazı dua ve zikirler yazılmış. Dua ve zikir, ayetel kürsi. İstenen adet sabah, akşam, uykudan önce ve farz namazlardan sonra bir defa. Etkisi ve fazileti şuymiş. Okuyan kimseyi melekler korur, şeytanları evlerden kovar ve cennete girmeye vesile olur. Bir başka dua ve zikir Bakara suresinin son iki ayeti. Sabah, akşam bir defa. Kim, hani bunu okursa, etkisi, kim geceliğini uykudan önce okursa bu iki ayet kendisine yeter. İhlas, Felak ve Nas sureleri. Sabah ve akşam üç, uykudan önce ve farz namazlardan sonra bir defa. Her şeyin şerrinden, cinlerin şerrinden ve nazardan korur. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunun sırrı, bunun sınırı yoktur. Çokça söylemeye çalışmak gerekir. Cennet hazinelerinden birisidir. Adıyla yerde ve göktekilerin hiçbir zarar veremediği Allah'ın adıyla, Sabah akşam üç defa her türlü zarar veren şeyden korur. Ha, o duanın devamı varmış. Özür dilerim orayı tekrar okuyayım ben. Adıyla yerde ve göktekilerin hiçbir zarar veremediği Allah'ın adıyla başlarım. O hakkıyla işiten ve bilendir diye dua ettiğimizde sabah akşam üç defa her türlü zarar veren şeylerden korur. Bir başka dua... Yarattığı şeylerin şerrinden Allah'ın noksansız sözlerine sığınırım. Sabah, pardon, akşam üç defa ve bir yerde konaklandığı zaman konaklanılan yerlerin ve zehirli hayvanların şerrinden korur. Bir başka duamız. Allah bana yeter, ondan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben sadece ona tevekkül edip dayandım. O yüce arşın sahibidir. Sabah ve akşam üç defa dünya ve ahiretin keder ve sıkıntılarına yeter. Bir başkası cemaat namazını mescitlerde kılmaya gayet etmektir. Beş vakit farz namazları. Evet. Bunları mescitlerde camilerde kılmaya gayet etmektir. Bu yapılırsa insan ve cinlerin şeytan ...larının şerrinden ve her türlü kötülükten korur bu hareket insanı. <gülüyor> Bir başkası La ilahe illallahu hu vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ale kulli şeyin kadir Çarşı ve pazara girmek istediği zaman lehül hamdü sonra şunu ilave eder. Yuhiy ve yumitu ve huve hayunla yemutu biye dihil hayru ve huve aala kulli şeyin kadir. Sabah ve akşam on defa veya günde yüz defa veya daha fazla ve çarşı ve pazara girerken bir defa böyle bir bu dua büyük bir e, korunma yoludur. Söyleyene yüz sevap yazılır ve onun yüz günahı silinir. On köle azat et, etmiş gibi sevap kazanır. Çarşı ve pazara girerken söylerse ona bin sevap yazılır ve onun bin günahı silinir. Bir rivayette ise cennette ona bir köşk inşa edilir. Bismillah. Allah'a tevekkül ettim, güç ve kuvvet ancak Allah'tandır dediniz. Evden çıkarken bir defa Allah kendisini korur ve şeytan ondan uzaklaşır. Evet, evden çıkarken Bismillah Allah'a tevekkül ettim, güç ve kuvvet ancak Allah'tandır dersek. Bir başka dua, kendisinden başka hakkıyla ibarete layık hiçbir ilah olmayan, hay ve kayyum olan Allah'tan bağışlanma diler ve ona tövbe ederim. Bunu çokça yapmak gerekir. Savaşta düşman önünden kaçmış, olsa bile günahları bağışlanırmış. Evet. Evet. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme çokça salat ve selamda bulunmak. Allahümme salli ve sellim âlâ Muhammed veya salli ve barik dualarını okumak. sınırı yoktur. En azı sabah ve akşam on defa. Keder ve sıkıntıların giderilmesine, günahların bağışlanmasına vesiledir. Dünya ve ahiret iyiliklerinin hepsi bu iki duada olup Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine, Onunla nail olunur. Evet son olarak sizi emanetlerin kaybolmadığı Allah'a emanet ediyorum. Korunmak istenen her şeyin üzerine bir defa <gülüyor> mal ve evlat gibi şeylerin çalınmasından ve yok olmasından korur. Sizi emanetlerin kaybolmadığı Allah'a emanet ediyorum. Evet. Kitabımız burada bitiyor. Hayırlı inşallah. Esselamu aleyküm.